73 yaşında yeni Kur'an-ı Kerim öğrendim. Hatim yapmak için, bazı süreleri kendim okuyabiliyorum ama hatim yapmak için Davut Kaya hocamızın CD'sini aldım. Onunla beraber takip etsem hatim yapmış olur muyum? Yani hoca efendiyle birlikte okuyabiliyorsa müstakil bir hatim yapmış olur. Ama hoca efendi okuyor da hanımefendi dinliyorsa yine bir hatim olmuş olur. Fakat aslında fıkıh kitaplarında şöyle bir husus var. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek. Aslında okumaktan daha sevap diye geçiyor. ol Kur'an, Khayrun min kirâ etih diye bir kayıt var. Yani nerede var? Fıkıh kitaplarımızda böyle geçiyor. el hediye tül açsınlar mesela insanlar, bu cümleyi görecekler orada. Efendim okuyamıyorum, ne yapayım falan. Hayır, Kur'an'ı dinlemek. Kur'an okunduğu zaman, ne tem i ole buyuruluyor değil mi? Dinleyin. Mutlaka onun sevabı anlayacaktır. Hiç şey yapmasın, hanımefendi okuyamıyorum, edeyem, ed edemiyorum tarzında bir sıkıntıya girmesin, okuyabildiği kadar okusun. Yani ama kendisini helak etmesin. İlla Ramazan'da hatim bitecek diye bir kayıt yok. Bir ay içinde olmazsa iki ay da olur, üç ay da olur. Günlük bir sayfa okursunuz, yarım okursunuz yani... Hazmede de okumaya gayret etmek en güzeli. Yani bazen e, hatmedeyim hemen çabuk bitireyim diye biz kendim için diye acele ediyoruz. E, aslında böyle yapmaktansa Maalesef, okuyalım oluyor. bir sayfayı. Cenab-ı Hak ne buyurmuş? Önce onu bir anlayalım. Sonra arkaya geçelim. Yorulduk. Daha sonra okuruz. Yani hemen başlayacağım ve 15 günde hatmedeceğim. Maharet bu değil. Maharet... Ee, Cenab-ı Hakk'ın e, aslında vahyettiği hususlardaki o mükemmelliği yakalamaya çalışmak, hazmederek bunu yapabilmek lazım. Harfleri çıkarmaya gayret edelim. Efendim e, her şeyi mükemmel yapacaksınız diye bir kayıt yok. Yani Davut Hoca yıllardır Kur'an okuyor. Elbette düzgün okuyacak, onun işi bu. Ama e, bir 73 yaşındaki teyzemizin yapabileceği odur. Cenab-ı Hak bize yapabileceğimiz kadarını soruyor zaten. Evet, o noktada herhangi bir tereddüt etmesin ama güzel okuduğunu beyan ettiği mesela edir, Yasindir falan bunları kendisi elbette güzel güzel okusun. Fakra'ul mateyessera minal Kur'an ne demek? Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun anlamı geliyor. Aslında namazda kıraatin hükmü buradan çıkıyor ama Bununla ilgili Buhari'de şöyle bir rivayet var. Hazreti Ömer sahabeyi i kiramla bir tanesini dinliyor. Ziyad bin Hakim, sahabenin ismi de o. Hangi sureyi okuyor? Senin ismini okuyor. Furkan, Suresi. Furkan suresini okuyormuş. Fakat Hazreti Ömer Resulullah aleyhisselamdan duyduğu, öğrendiği şekliyle ondan duyamıyor. Farklı bir kıraat. Harfler farklı çıkıyor falan. Şimdi bizim hoca efendiler farklı kıraat okuyorlar değil mi? Aşere evet. takrip dediğimiz. Nereden geliyor? Oradan geliyor işte. Ee, namazı bitirir bitirmez o zatı hemen yakalıyor Resulullah Aleyhisselam'a götürüyor. Ya Resulallah bu zatı ben dinledim. Senin bize öğrettiğin Kur'an'ı okumadım maalesef. Ee, onun üzerine Resulullah Aleyhisselam Ziyad bin Hakim'e diyor ki oku bakayım evlat. Okuyor. Ee, evet böylece inzal buyuruldu buyuruyor. Hazreti Ömer e diyor sen oku bakayım. O da okuyor. Evet böyle de inzal buyuruldu. Yani Cenab-ı Hak her kavmin okuyabileceği tarzda inzal buyurmuş. İşte fakra u seramin el minel kuran ayet-i kerimesini bu vesileyle beyan ediyor. Siz Hacı Teyze olarak o yaşta okuyacağınız kadar okuyacaksınız. Falanca Hoca Efendi... O işin eğitimini aldığı için o şekliyle okuyacaktır. Ama şunu yapmamak lazım, Kur'an okumaktan uzak kalmamak gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Evet.